Ee, ancak genel okur kitlesine hitap ediyoruz. Yani sadece ders kitabı, üniversite ders kitabı e, yayınlıyormuşuz gibi bazen algılanıyor. E, ama e, genel okur kitlesi bizim hedefimiz. E, yoğun olarak edebiyat dışı, e, kurgu dışı e, yayınlar yapıyoruz. E, ancak bazı serilerimiz var. E, bunlar e, edebiyattan sayılabilir. E, örneğin Tefrika serisi. Evet ee, ama bu tefrika serisinin de tabi e, altyapısı gene bir akademik çalışma ee, evet, bir TÜBİTAK e, projesi. Değil mi? TÜBİTAK projesi kapsamında Evet e, eb yani Türk edebiyat tarihine katkısı e, olduğu evet, çok e, olduğuna çok. inandığımız bir çalışma kurgu dışı bizim e, esas e, o, hedefimiz Odak noktamız e, bu kapsamda sosyal bilimlerde e,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 ee, kitap seçimlerimizde e, çok farklı dillerden e, çeviri yapmayı tercih ediyoruz çevirilerde. Farklı kültürleri tanıması için e, Türk okurlarının. çocuk kitaplarımız Rane... bu şekilde devam edecek. Rani Hanım devam edeceğiz ama isterseniz kısa bir ara verelim. Ee, Hı -hı. Ne çalalım, ne istersiniz bugün? Ben hiç Beatles dinlemekten sıkılmam. Here Comes the Sun dinlemek isterim çalarsanız. Something I say Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Konuğumuz Koç Üniversitesi yayınlarından Rana Alpöz. Rana Hanım'la Koç Üniversitesi'ne dair konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi biraz bu Koç Üniversitesi yayınlarının kitap yayın kategorilerinden bahsetmiştik ki bu kategoriler oldukça geniş. Şimdi ben biraz yine bunlara geri döneriz ama...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 tasarımlar yani her biri e, dikkat çekici tasarımlar evet, olmasına e, dikkat ediyoruz. E, Tefrika evet. serimiz tabii kendi içinde e, bir seri mantığıyla tasarlanıyor. Evet tuhaf etki de öyle değil mi tuhaf etki tuhaf etki öyle e, kapaklar tuhaf da etki. tuhaf etki. <gülüyor>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 bu arada e, yeni yayın programımızı da açıyorum. Şeyi anlatabilirim. E, bizim bütün kitaplarımız e, yayın kurulu, e, yayın kurulumuz var, üniversitemizin e, akademisyenlerinden oluşan. E, bütün kitaplarımız orada seçiliyor, değerlendiriliyor. E, bütün prensip kararları, yeni diziler e, orada alınıyor. Ee, şimdi önümüzdeki yıl e, tarih e, kitapları da olacak, e, bilim kitapları da olacak. E, aslında hani e, çeviriler e, var şu anda. E, onların isimlerini söylemek bilmiyorum ne kadar. Yani uygun olur. siz bilirsiniz. Eğer mümkünse yani sadece Hı -hı. paylaşmak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 Elden geçirip, tekrarları tabii eleyerek aslında bir bakıma değişik bir biyografi denebilir. Yani, hem şey biyografi diye. hem arşiv belgeleri aslında. Ama Kesinlikle yani çok... öyle. Evet, evet. Ve, ve o kişi hakkında bu kitap için 5-6 tane de yeni yazı.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 Ondan sonra da Namık Kemal gibi Tevfik Fikret gibi Halit Ziya gibi dönemin entelektüellerinin aslında bir oryantalizm eleştirisi bu kitap adından da anlaşılacağı evet. gibi çok keyifli bir kitap.